Radyo Tiyatrosu İsmail Fakirullah Yazan Hazni Çetin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 Bak bir çocuk yakaladım. Ne gevezelik edip duruyorsun sen orada korkak korkak. Bir de benim oğlum olacaksın. Bunun korkuyla alakası yok baba. Yakaladığım daha bir Defol şey gözüm görmesin seni. Hele şunun söylediğine bak. bu. burada gitsin. Amcanın dayının kanları yerde mi kalsın? Korkak değilim korkak değilim. Bana öyle söyleme. Ne olursunuz bana öyle demeyin. Zalimler. Alçaklar. Bebeğimi öldürdüler... <gülüyor> ...kıydılar yavruma... <gülüyor> ...gitti canımın canını... ...suttular, <Sıkkılar>, kopardılar kalbimi... <gülüyor> sevemedim Gonca gülümü... ...öpüp okşayamadım... ...nasıl kıyabildiler elleri kırmızı zalimler sana... ...hiç mi merhametleri yoktu... ...nasıl kıyarlar bir mazlumun canına... <gülüyor>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 ...Müslüman Müslümanı bir güç yüzünden bu hale sokar mı? Görende de küffarla Cenk var sanacak. Cenk var sanacak. Cenk! Ne farkı var? O da düşman, o da. Yoksa sen de onlardan mısın? Baba izin ver haddini bildireyim. Bu da kimmiş, kim oluyormuş? Hadi yiğidim, göster babanın oğlu olduğunu. Nasihat vermek ne demekmiş anlasın. Baba Boştepe'ye doğru kaçtı Boştepe'ye Ne duruyorsun hemen atla atına sür peşine Bu ne zulüm bu ne bahşet Ateşe verdiler köyü hasaplarımızı yaptılar bağlarımızı yağmaladılar Barımızı yoğumuzu talan ettiler Heba oldu koca sene emeklerimiz gayretlerimiz boşa gitti bu kan davası bitmeden bize huzur ve rahat yok. Çare senden Allah'ım. Bir çare isaneyle. Neye varacak bu gidişin sonu? Daha ne kadar kan akacak? Kaç masum ölecek? Kaç olacak sönecek daha? Bu kan davası bu doymak bilmez ejderha köyümüzü yutmadan doymayacak mı? Evlatlarım. Hepinize geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Senelerdir sürüp giden bu kan davasından bıktık usandık şimdi Moskov kafiri olsa gam yemen. O da Müslüman Hem de komşumuz Düzeleceğe de benzemiyor Eğer o meçhul atlığı yetişmeseydi Belki de bugün burada konuşamayacaktık Onu tanıyanınız var mı? Hiç görmemiştik baba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 Nasıl onlar gibi oluruz? Nasıl iki üç yaşındaki bir masuma kıyarız? Ama onlar kıyıyorlar. Onlar öyle yapıyorsa biz de, de öyle yapalım. Hayır. Asla. Yarın rüz mahşerde hesap var. Hesap. allah Teala'nın izniyle... ...İsmail Fakrullah Hazretlerine gideceğim. Onlar Allah adamı. Bir yolun.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 İşte geldik. Beni neden çağırırlar acaba? Benimle ne işleri var ki? Bu düşmanlarımın bir tuzağı olmasın. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Ne olur ne olmaz. <gülüyor> Selamünaleyküm baba efendi. Ve aleyküm selam evlat. Beni istemişsin. Hoş geldiniz. Gelin şöyle. Su kenarına oturalım. Hem biraz dinleniriz, biraz da sohbet ederiz. Allah. Tıpkı kavgada bize seslenene benziyor. Eh, sizi hiç tanımıyorum. Benimle ne konuşacaksınız? Allah aşkı... ...Resulullah sevgisi yerine... ...küçüklüğünüzden beri kafanıza... ...kalbinize yerleştirilen... ...kan davasını konuşalım. Ne, ne, ne, ne kan davası mı de, de dediniz? Benim kimseyle kan davam yok. Beni birisiyle karıştırdınız herhalde. Gözlerimin içine bakarak... ...sözlerini tekrarlayabilir misin? Aman ya.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 ...kötü alet ettiler. Evet doğru söylüyorsunuz. Ben bir katilim. Hem de günahsız bir çocuğun katili. <gülüyor> sakin ol, Sakin olun. Ağlamayın evladım. Pişmanlık gözyaşları döktüğün besbelli. Allahü Teala... ...cürmünüzü affeder inşallah. Şimdi susun. Can kulağınızla... ...şu akan suyun çağlayışını dinleyin. Ne oldu bana? Niçin buradayım? Of başım. Oh. içindeki yüreğindeki ıstırap biraz olsun dindim evladım. Bana bir şey dediniz? Şu çağlayan suya, yüreğinde çağlayan acı ve ıstırabı akıtabildim. Şu çağlayan suyunun insana huzur veren nabile sesini dinlerken kendimden geçtim.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 Hamza Efendi her sabah İsmail Fakirullah Hazretleri cemaatine sihat eder mi? Hayır. Bugün senin nasibin varmış. Ha, kulağını aç iyi dinle. Bu bir fırsattır. Bir daha ele geçmez. Kardeşlerim. İyi biliniz ki dünyada rahat ve huzura, ahirette ebedi saadete kavuşmak için her şeyden evvel doğru bir itikad sahibi olmak, yani ehl-i sünnet ve cemaat itikadında olmak lazımdır. Yani peygamberimizin ve eshab-ı kiram efendilerimizin inandıkları gibi inanmak lazımdır. Böylece kalbimizden her türlü küfrü, şirki ve bitadı temizlemiş oluruz. Sonra sünneti seniyeye harfiyen ittiba etmemiz lazımdır. Haramlardan sakınmak,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 Başüstüne efendim. Kardeşim. Kaç gündür aramızda bulunmandan çok memnun oldum. Seni Seyyid Hamza kardeşimize havale ettik. Ondan yolumuzun incelik, edep ve usullerini öğreniniz. Allahu Teala bir kulunu kendisine kavuşturmak isterse... ...onu sevdiği bir kulla tanıştırır. Ve onda kendisine kavuşmak isteği yaratır. İstemek... Kavuşmanın başlangıcıdır. Büyüklerimiz vermek istemeseydi istek vermezdi buyurmuşlardır. Burada bir müddet kalınız. Allahu Teala selamet versin. Allahu Teala razı olsun. Bize dua ediniz efendim. Duamız sizinledir. Allahu Teala yardımcınız olsun. Amin, amin efendim. Selahattin kardeşim gel Şöyle biraz gezelim Hem buralar da biraz tanımış olursun Seadet dergahına kabul edilişin Senin için ne büyük bir nimet Merhametli hocamız Hepimizi nasıl nimet buyurup Acıyarak karanlık uçurumların kenarından Çekip kurtardıysa Seni de aynı şekilde kurtarıp Kile ve ızdıraptan huzur ve seadete kavuşturdu Siz nasıl buldunuz gönüller sultanımın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 Ne dediler? Dediler ki bunlar evliyanın büyüklerindendirler. İsmail Fakirullah Tillovi Hazretlerinin ziyaretine gelmişler. Ee sonra? Ben de aralarına katılıp Şeyh Fakirullah huzurlarına çıktık. Baz ve nasihatlarını dinledikten sonra huzurdan ayrıldım. Ne güzel. Maşallah. maşallah. Sabah uyandığımda bir müddet kendime gelemedim. Tillo'da bir velinin olduğunu duymuştum.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 Cevher yoksa çar gibi ortada kalır. Allah adamlarını anlayamazlar. Allah korusun helak olup giderler. Ya Rabbi senin evliyalarının işine akıl sır ermiyor. Ne büyük insanlar onlara layık olduğu gibi anlamak, tanımak ve sevmek nasip eyle. Allah'ım o mübarek insanlara tam tabi olanlardan eyle.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 Hocam sizinle acil görüşmek istediğini söyleyen bir zat geldi Kapıda bekliyor Ne buyursunuz efendim Ya Molla İbrahim Misafiri bekletmek adetimizde var Hemen içeri al evladım Peki efendim Behru ol allah Teala yüzünü iki cihanda da hak etsin Sen de anladın ki Peki diyen kazanır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 Varın istirahat edin İnşallah Üteala bir çaresi bulunur Cenab-ı Hak Akıbetimizi hayır eylesin Allah razı olsun Allah razı olsun Mola İbrahim Misafirimiz yorgundur Rahat edici şekilde bir yer gösterin Karnını doyurun Peki efendim siz merak etmeyin Mola İbrahim Misafir yatırdıktan sonra Sen de istirahate çekil Hadi Allah rahatlık versin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 Kimleri sevgiye, düşmanlıkları dostluğa tebdil ey. Nihayetsiz merhametinden lütfedip, ümmeti Muhammed üstündeki tefrikayı, ayrılığı, vahdete, birliğe yöneltti. Merhametlerin en merhametlisi Allah'ı Merhametine ihtica ettim. Senden başka sığınağımız yok ya Rabbim. Dualarımızı sevdiklerinin hürmetine kabul eyle. Kabul <gülüyor> eyle ya Rabbim. Kardeşlerim. Selahattin Hamza Gelin Gelin şöyle yanıma oturun Hayırlara vesile olacak bir vazife sizi bekliyor Allahü Teala sizleri muvaffak eylesin Selahattin evladım Al şu mektubu babana ver Ve selamlarımızı bildir İnşallah efendim Seyit Hamza Evladım sen de bu mektubu Selahattin'lerin hasma olan aşiret reisine ver ve selamlarımızı söyle. Hazırlanıp hemen yola açık. Allah selamet versin. Ha, sen de Selahattin'le birlikte git. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. İşte tam şuradan dalgın ve şuursuzca yürüyordum ki...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 biz seni onun için mi göndermiştik? Sen neler söylüyorsun? Bu kan davasının bitmesi için ondan dua istedim. Dua ettiler... ...size de bir mektup ve selam gönderdiler. Şeyhse... ...şehliğini bilsin. Bizim işimize karışmasın. Yoksa onu da düşman belleriz. Sakin ol. Hiddetlenme baba. Allah dostu olan... ...büyük veli İsmail Fakirullah Hazretlerinin... sulh davetine icabet edelim. Ne zaman adam olduğunda babana akıl vermeye kalkıyorsun sen...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 Mühim olan mübarek hocamın sevinmesi. Müsaade istiyorum. Peki. Nasıl isterseniz. Yolunuz açık olsun. Allah ısmarladık. İşte. Beklediğimiz misafir geliyor. Yanındaki de bizim Seyyid amzan. Selamun aleyküm Molla İbrahim. Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Hocamız da sizi bekliyordu. Hocamızı bekletmeyelim. Hemen gidelim.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 Bola İbrahim, üzümü herkese dağıt. Bu lezzetli üzümden doyasıya yesinler... ...ve bize bu üzümü getiren Salih evladımıza dua etsinler. Peki efendim, baş üstüne. Seyit Hamza evladım. Salih evladımla hasret giderirken... ...seninle alakadar olmayı ihmal ettik galiba. Estağfurullah hocam. Aşiret reisi, sulh teklifimizi kabul ettiler mi seyidim? Evet hocam. Mübarek ellerinizle yazdığınız mektubu okuyunca...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 ...bir aşiretin taşkınlıklarına artık karşılık vermeyeceğim. Akrabalarımın da karşılık vermemelerine çalışacağım. Ya Rabbi, merhameti sonsuz yüce Allah'ım. İsmail Fakirullah Hazretlerinin hürmetine beni affeyle. O büyük Evliya'ya yürekten tabi olan sadık bir talebe eyle. Asımlarıma da doğru yolu ihsan et. ...kin ve nefretten kalplerini arındır. Amin. Babam çok üzüldü. Ağlayarak He. dua ediyor. Baba, babacığım. He. Şey, sen misin oğul? Kusura bakma. Biraz dalmışım da. Çok düşünceli görünüyorsun. He. Ben düşünmeyeyim de kim düşünsün oğul? Ömür geçiyor...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 Ayrıca bu sulhun Tillo Şeyhi Fakirullah tarafından Bizzat teklif edildiği Kendinin Şeyh Hazretlerinin Sulh teklifini kabul ettiğini Bizlerin de icabet etmesini Temenni ediyorlar Tekrar soruyorum Cevabınız nedir ağalar Yetti bu kan davası Kahru perişan olduk Tekliflerini kabul edelim Yoksa bunun vebalini ödeyemeyiz Arkadaşımız doğru söylüyor Bitsin artık bu illet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 o berrak senin de kalbinin yıkanması için dua edeceğim baba. Selahattin! Selahattin! Dur nereye gidiyorsun? Molla İbrahim. Allahü Teala tasavvufta, fıkıhta, astronomide ve bütün ilimlerde seni yükseklere kavuştursun. Dergahın kapısına yüz süren, ağlayan, yüreği yanan yorgun misafirimize şu şerbeti ikram et. Serinlesin. İçi huzur olsun. Peki efendim. Ya Rabbi şu taşlarına, kelp içine yüz sürdüğüm dergah şeyhi hürmetine babama hidayet ihsan eyle. Kalbini kim ve hasetten arındır. Hasımlarına zarar vermesinden koru. Buyurun. Bu şerbeti için. Hocam size gönderdi. Allah razı olsun kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rahatladım. Alacağın olsun tilki Şeyhi de oğlumu da yandaşın yaptın Aşiretimi bana kışkırttın Kurnaz davranıp beni Faka bastıracağını sandın Yuhya pişman olmuş Korktum demiyor da Açık açık hileye başvuruyor Ama korkunun ecele faydası yok Ne yaparsan yap Mahmut Pişmanlığın ister sahi ister yalan olsun Elimden kurtulamayacaksın Kinim seni ve bütün sülaleni Ortadan kaldıracak güçtedir Yılan deliğine de girsen seni bulacağım Ve kendi ellerimle parçalayacağım Kim olduğunu dünya alem görecek Haklısınız ağam Mahmut eşkıyasına ve avanesine iyi bir ders vermek lazım hı hı. Bu işi de bitirmek lazım Elbette bitirmek lazım Nihayet bizi anlayan biri çıktı Ağam güçlüdür kuvvetlidir İşini bilir ham Öyle bir ders vereceğim ki Bunun acısını unutamayacak Hayvanlarına varıncaya kadar öldüreceğim Bir grup tümsekliğin arkasına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 <gülüyor> Baktına uğradık Kaçın Kaçın saklanın çabuk Buyurun öldürün hepsini Yapmayın İyi nişan alın Bir kişi bile sağ karnı <gülüyor> Ah yandım adam <gülüyor> Ah Hey ne oluyor? Nereden geliyor bu taşlar? Bakmayın. Başkına mı uğradın? Kimseyi de göremiyorum. Bilmiyorum abi. Bunlar hesapta yoktu. Hesapta yoktu ne demek? Adamların tek tek telef oluyor. Ağam ağam. Galiba attığımız taşlar bize ağabey. geri dönüyor. Saçmalama sessem öyle şey olur mu? Bilmiyorum ki abi bilmem. Bu sümtükenin. Beceriksizim demiyorsun da bahane arıyorsun. Ağam. Kes Çabuk git adamları geri çek. Peki abi hemen gidiyorum. <Gülüyor> Şükürler olsun Rabbim. Gözlerime inanamıyorum. Attıkları bütün taşlar kendilerine geri döndü. Bu yaşıma geldim öbürde böyle garip bir şeye şahit olmadım. Sakin. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bu kudreti mutlak olan Cenab-ı Hakk'ın... ...Fakirullah Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine... ...bize acıması ve ihsan etmesidir. Bu kerametlerine bütün kalbimizle inandığımız... ...şeyhimizin bir tasarrufudur. Biz ona teslim olduk. Demek ki Allahü Teala'nın bir velisine halis bir kalple tabi olunca Allah olmazlar olur. Gördüğün gibi taşlar bile atana döndü. Allah'tan başka hakiki kudret sahibi yoktur. Eh, o büyük evliyaya talebe olmanın bereketi. Ben de talebesi olmakla şereflenmek istiyorum. O halde yarın sabah namazını mütakiben beraber cettiloya, şehrin dergahına gidelim. Hak şerleri hayreler zannetme ki gayreler Arif anı seyreler Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler Sen hakka tevekkül kıl sabreyle ve razı ol Tevfik et ve rahat bul neyler görelim neyler neylerse güzel eyler Selamun aleyküm ve aleyküm Hoş geldiniz efendim. Evladım biz... şey Hazretlerini görmeye gelmiştik. Buradalar mı? Münasipse görüşmek gileriz. E, tabii. Buyurun gidelim efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hakiki kahraman...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 Dualarınızı istirham etmeye gelmiştik efendim. Allahü Teala hepimizi razı olduklarından eylesin. Mahmud'a üzülüyoruz. Eh, eh, efendim... Eh. Taşları geri çeviren ihlastır. Belaları defeden tövbe istifadır. Hakka kavuşturan da tabi olmaktır. Müsaade edin elinizi öpmekle şereflenelim efendim. Estağfurullah, estağfurullah. Öpülecek eller toprak altında kaldı yavrum. Anlamıyorum anlayamıyorum Baskın yapacağımızdan nasıl haberdar olabilirler Yemin ederim gözlerimle gördüm Bize geri dönüyordu Kes konuşma sersem uyduruyorsun hep bunları Bir daha bu şekilde saçmalarsan dilini koparırım Ben gidiyorum İskender a. Senin gözlerini kim ve hırs bürümüş Gözlerinin önünde ceryan eden Hakikatleri göremiyorsun Fakat şunu sakın unutma Yıllardır yaptığın zulmünün sonu geldi Şimdi ektiğini biçiyorsun Daha da biçecek Yeter bir kelime daha konuşursan... ...şu hançerle iki gözünü birden oyalım. Eminim bunu da yaparsın ha. Senden her şey beklenir. Befol! Çabuk çık buradan! Gidiyorum. Mahmut ağa ve oğlu Selahattin gibi... ...Şeyh Fakurullah Hazretleri'ne gidiyorum. Gidin. Hepiniz ona gidin. Onda ne buluyorsunuz şaşıyorum. Hele o ahmak oğlum... ...babasını terk etti, kaçtı. Yemin ederim... ...onu da, hocasını da... ...hepinizi...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 Büyüklerden bahsedilince Zamanın nasıl geçtiğini bile anlayamıyoruz Maşallah Maşallah Seyit Hamza Selahattin kardeşlerim Affedersiniz efendim O kadar sohbete dalmışız ki Gelmek için işin bitmesini beklemişsiniz Estağfurullah, estağfurullah. Biz de mola verecektik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 Dinimizde en mühim şey, sünnet-i riayet etmektir. Bir bardak su içmekte altı tane sünnet vardır. Bir, oturarak içmek. İki, sağ el ile içmek. Üç, üç yudumda içmek. Dört, içmeden evvel bismillah demek. Beş, bitirince elhamdülillah demek. Altı, mümkünse başı örtülü olmak.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 Dayık olmadığımız halde bana muhabbet şerbetini içirdiler ve gals tacını giydirdiler. Bu nimetleri bahşeden Cenab-ı Hakk'a hamd ederim. O nimet ve ihsanları çok bol olandır. Bunlar güzel. Lakin son nefes, son nefes nice evliya, nice alimler. ...son nefes korkusuyla yanmışlar, ah etmişler. Büyün <Gülüyor> olan elbette son nefestir. Gerisi hiçtir. <Gülüyor> Tekme atıp kapı kırarak eve girilir mi hiç? Sen hakikaten çıldırmışsın Benden habersiz niçin toplandınız? Yoksa siz de arkamdan kuyu mu kazıyorsunuz he? Artık seninle hiçbir işimiz yok Biz komşularımızla kavga etmekten vazgeçtik Bir daha da kan davası gütmeyeceğimize Allah'ın adı üzerine yemin edip Daha sonra tövbe istiğfar etti. Ben değil sizler çıldırmışsınız Bir dervişin sözlerine kanıp koskoca anlı şanlı bir aşireti yıkıyorsunuz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 Ortalıkta kimsecikler yok Buğdayları ateşe vermenin tam zamanı <gülüyor> Kupkuru buğdaylar Nasıl çıtır çıtır yanar Geç de olsa benim büyüklüğümü Öğreneceksin Ama iş işten geçmiş olacak Köpek sesi geliyor Boşver ben işime bakayım Pek bana doğru geliyor. Bana saldırırsa onu bu hançerle öldüreceğim. Sanki kudurmuş gibi. Hış, hış, hış. Kudurmuş bu hayvan. Az yüzerme üzerine doğru geliyor. Hış, hış. <gülüyor> ...sesi çok yakından geliyor. Bir hayvan yakalamış olmalı. Aman Allah'ım. Bir adamı yere yatırmış. Durmadan ısırıyor. Hemen engel olmalıyım. İnşallah geç kalmamışımdır. Bırak onu. O bir insan. Kudurdun mu? Bırak dedim sana. Bırak. O, o da ne? Adamın her tarafı kanlar içinde...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 İbrahim Selahattin Gelin şöyle yanıma oturun Tabi efendim. efendim Selahattin Evladım üzülme Baban artık kimseye Zarar veremeyecek Dünya hep böyle ibretli Hadiselere şahit olmuştu Bir tarafta hayır işleyenler Bir tarafta şerde yarışanlar Dün olmuştu Bugün de var Yarın da olacak Kim karlı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 Sevgili dinleyiciler, bugünkü radyo tiyatrosunda İsmail Fakirullah adlı programı dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.